üş bakalım boz eşek evimize geldik. Rahat dur dur dur da ineyim. Tahiren mi? Tahiren mi? He, o bizim Yaşar değil mi? Tahiren mi? Ben de seni arıyordum. Muhtar haber göndermiş. İhtiyareye köy odasında toplansın diyor. Muhtar bilekten dönmüş mü? Dün akşam dönmüş. Herhalde önemli bir şey var. Yoksa iş kayıt zamanı muhtar bizi böyle toplamazdı. Her gidişinde vilayette hoşuna giden bir şey gördü mü koydu onu yapmak ister. Geçen seferinde trafik ışığı yapmak istemişti de zorla vazgeçirmiştik. Bizim eşyalar trafik ışığından anlamaz ki. Doğru. Trafik ışığından anlamak için adam olmak lazım. Koyun meydanındaki park da bizim muhtarın kafasından çıktı. Benim inek çiçekleri yedi diye az daha mahkemeye gidiyordum. Muhtar bizi böyle alelacele dopladığına göre yoksa ineklerden birine parkın ortasına mı pisledi. Vallahi ne tahirenmiş. Şimdi çevre kirlenmesi diye bir şey çıkarmışlar. Güya dünyanın tepesi delinmişmiş. Babalarımız dünyanın dibi çıkmış derlerdi ya. Bu tepe delinmesini de yeni duydum. Gazete okumazsan haberin olmaz elbet tahiren mi? Oğuracak gazete mi var yaşar evladım? Tahiren mi? Senin doğru dürüst okuman var mı ki okunacak gazete bulamıyorsun? İyi gazete kendisini okutturur Yaşar oğlum. O da doğru. Bak Recep geliyor. Belki toplantımızın sebebini biliyordur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam Recep. Muhtar bizi neden çağırmış? Bilemiyorum. Gerhal vilayetten yeni haberler getirmiş. Gece bizim Ali görmüş. Pek neşeliymiş. Sabah sabah ihtiyar heyetine haber salmış toplansınlar diye. Neşeliyse kim bilir vilayetten ne acayip haberler getirmiştir Bizim muhtarın aklını bir türlü anlamadım yahu İyilik mi yapıyor, kötülük mü yapıyor belli de Süleymaniye'ye benzesin diye köyün camini karşı tepeye yaptırdı Cami Süleymaniye'ye benzemedi ama uzaklığı benzedi Neyse neyse Ben şu eşeği bağlayıp geleyim Siz beni bekleyin ha Evde kimse yok mu? Allah Allah Evde kimse yok mu ne? Hey, karılar, kızlar. Neredesiniz be? Evde kimse yok mu? Allah Allah. Anlaşıldı, kimse yok. Gör bakalım boz eşek. Bizim karılar da şehirli karılara benzedi. Haber vermeden misafirliğe gidiyorlar. Sen şöyle geç bakalım. Heh. Heh, şunları da koyayım. Heh, önüne koyduğun samana hor bakma. Yediğin samanı hesaplasam... Asgari ücreti geçer valla. Ben kuyodasına odasına gidiyorum. Soran olursa söyleriz. Oldu mu? Çocuklar beklettim kusura bakmayın. İçeride kime söylenip duruyorum? Tahiren mi? Benim boz ya. Ee? <gülüyor> eşekle konuşulur mu? Tahiren mi? E ne yapacaksın? Konuşacak adam bulamadın mı böyle eşekle konuşursun? <gülüyor> Neyse gidelim muhtarı he. <gülüyor> Aleykümselam. Aleyküm Aleykümselam. <Gülüyor> Gelin bakalım. Tamam olduk herhalde, ha? He? Şöyle oturun. Rahatınıza bakın. Yani Oturmasınlar oturalım da işimiz gücümüz var. Ha. Lüzumsuz bir şeyse bizi oyalama. Ne demek? Ben lüzumsuz iş yapar mıyım? Yapmazsın Muhtar. <Gülüyor> Sana göre bütün lüzumsuz işler lüzumludur. Hakkımda beslediğiniz kanaate teşekkür ederim Bildiğiniz gibi Bütün lüzumsuz işleri lüzumlu hale Getiririm ama artık muhtarlık Olarak hiçbir lüzumsuz işle uğraşmayacağız İnekler yolları pislemesin diye Torba takmayacak mıyız Bak, Hayvanlar girmesin diye parto nöbet tutmayacak mıyız Eşeklerimizin gerisine stop lambası Takmayacak mıyız Görüntüyü bozmasın diye tezekleri gizli gizli Kurutmayacak mıyız Kirliliği önlemek için bacaları tezek filtresi Takmayacak mıyız Atık suları ...sarıtma tesisleri kurmayacak mıyız? Ya. Bundan sonra Ece'yleri mecburi park yerine bağlamayacak mı? Pazar yerinde ne? Hayvanları satarken kuyruğuna etiket takmayacak mıyız? Yahu durun sözümü bitirmedim. Bunları muhtarlık olarak yapmayacağız dedik. Çünkü koyumuzda belediye teşkilatı kuruyoruz. Eee işte ha. ben gidin muhtar akşamdan gülüyordu. <gülüyor> muhtar evladım hazır vilaya cek etmişken... Neden bir doktora görünmedin? Ya. Adamı muhtar ettik, günahına girdik. Üzülme muhtarım, ha. sıcaklardandır. Havalar serinleyince geçer. Ölen ağlar. Şimdiye kadar aklımdan şüphe mi ettiniz yoksa? Ha? Ne günah işledim ki sizin gibi kıt akıllılara muhtar oldum? Bütün bu aldığım tedbirler boşuna mıydı sanıyorsunuz? Vilayetten size müjde getirdim. <gülüyor> Sizin düşündüğünüz şeylere bakın. Sinirlenme muhtaren mi? Hastalığın artacak. Hmm, olan oğlum belli. Sen beni iyice deli belledin. Beş on tane gidiyorsun güdüyorsun diye kendini idareci mi yerine koydun? Hmm. Sizleri de ihtiyareyetine ben seçmedim mi? Sayemde tarihe geçtiniz. Ama yani. muhtaren Ben senin iyiliğini düşündüğüm. Bak hala konuşuyor. Bak bak bak, bak bak bak. Muhtar, evladım. Sen şunu baştan anlatsana bahim Tahir mi? bunların içinde en akıllısı sensin Senin de okur yazarlığın yok ya <gülüyor> Dinle bari Dinliyoruz dinliyoruz hadi Nerede kalmıştık ha Hükümet köyümüzü belediyelik yapmaya karar vermiş Yok be Tahir mi muhtar emmi <gülüyor> i̇şte bakın bakın yazısı elimde Ana delirdin mi sen muhtar Deliyle akıllı birbirine karıştı ya Aklı karışan sizsiniz Aklınızı başınıza toplayın çünkü çok yakında belediye seçimleri var Eee ni diyeceğiz muhtar? Ah, önce kasabaya indiğiniz zaman diğer koylilerin yanında şöyle bir dik durun e, <gülüyor> e. Onlardan farkınız belli olsun Sonra reis adayı olduğumu da unutmayın hmm. <gülüyor> Muhtar oğlum iyi de bu belediyenin bize faydası olur mu? Ne demek olur mu ne demek olur mu Ha? Bundan sonra ufak bir muhtarla değil koca bir reisle konuşacaksınız. Otluklarınız kabaracak. Muhterem mi? Kul değişecek ama eşek yine aynı eşek. <gülüyor> Doğru konuşmanmeli. Bunu eski muhtara hakaret sayıyorum. Onun için affettim seni. Belediyenin ha. zabıtası mabıtası olurmuş. Olur tabii. Bu her yaptığımıza karışır ceza yazarlarmış. Doğru koyun kessen kaçak diye hapse atarlarmış. Su borusu döşeyeceğiz diye yolları kazarlamış. Altı ayda kapatamazlarmış. Bunlar ha. hep iftira ya. Getirdiği imkanları düşünsenize. E biliyoruz. Ha. Koskoca reisle konuşacağız. Koltuklarımız kabaracak. O başka. Köyümüz büyüyecek, gelişecek. Gelişen köyümüze turistler gelecek. Bizim turistik neyimiz var muhtar emmi? <gülüyor> Neyiniz var olur mu? <gülüyor> Hepiniz müzeliksiniz veli oğlum. Ey, belki bizi <gülüyor> yurt dışına kaçırırlar da kurtuluruz. <gülüyor> ha, bak muhtar yalnız biz köyümüze domuz eti getirtmeyiz. Hah, ben yakillerle onu da konuştum Tahir emmi. Köyümüze domuz eti değil. ...domuzun kendisi gelecek. Onu... Ha, anlamadım, Domuzun... o ne demek aa, aa, aa, muhtar ha? Bundan sonra köyde... ...domuz besleyeceğiz. Yani inek beslesek domuzlar mı kucanır? Ha. Bizim köyün havası... ...domuz yetiştirmeye elverişliymiş. Doğru lan. Domuzun en büyüğünü muhtar etmiş. Sırfında da belediye reisi <gülüyor> ederiz. Söyleyin, söyleyin. Bu hakaretlere... ...önceden alışmamız lazım... Çünkü politikaya giriyoruz gari. Neyse muhtar, neyse, neyse. Hepsi olur da bu turist işine pek girmeyelim diyorum ben. Bunlar bizim ahlakımızı bozar. Siz hiç merak etmeyin. Her şey yolunda gidecek. Yollardaki Siz... hayvanların yerini pantolonsuz turistler alacak. Bundan sonra hepiniz yavur ekmeği yiyeceksiniz. Maişetiniz artık Avrupa'dan gelecek. ...Avrupa topluluğunun üyesi olacak... ...ata bineceksiniz. Ama muhtarım ata binelim derken altımızdaki eşekten olmayak. Eşekleri artık satın. Altınıza birer araba alın. Koskoca şehrin sokaklarında... ...eşekle dolaşmaya utanmayacak mısınız? Muhtar biz, biz de araba alacak para nerede? Olsa olsa eşeğin arkasına iki tekerlekli bir araba takarız. Hepsi olur, hepsi olur. Evvela... ...büyük şehirlerde olan dertleri halledeceğim. Mesela işe sudan başlayacağım. Köyümüzde su var muhtara. Sular evinizin içinde akacak ama herkes istediği kadar su kullanacak. Su parası vermekten anamızı alacak deseniz. Yok yok sular şimdilik kalsın sokakta dursun. Bizim karılar suyu çok buldu mu çok harcarlar. He o zaman su kesintisi uygularız. Olmaz. Su kesintisi bize yakışmaz. Belediye demek su demektir Susuz belediye olmaz Bütün belediyeler sulu mudur muhterem elbette, mi? Elbette elbette sulu Peki bu belediyeleri kim sulandırır muhterem mi? Heh, kim seçilirse o sulandırır Yeni seçilen eski başkanın bıraktığı yerden sulandırmaya devam eder Hayır bizim belediyeyi sen tam sulandırırsın muhterem mi? <gülüyor> Suları öyle boşuna harcamak yok ha Hayvanları bol bol sulayıp suyu israf etmek de yok. Tamam muhterem mi? Ben ineğe bardaktan su içeririm. Kendin de yalaktan içersin o zaman belli. <gülüyor> ha. ha. Ayıb ettin muhterem mi? Ama neyse. Bunun eski ihtiyar heyeti üyesine yapılmış bir hakaret olarak sayıyorum. Ve evladım, burada en ufak sensin. Gahveci Abbas'a beş çay söyle. Ha. Hatta gelirken çayları al gel. Abbas geç getirir. Ya her zaman çayları ben getiriyorum ya. Ufak olmak hiç işime yaramıyor. Tövbe, tövbe, tövbe. Bu ihtiyar heyetine bir dahaki sefere benden geç birisini almalı. Hiç olmazsa ayak işlerinden kurtulurum. Bu Abbas da nelerdi? Hey Abbas! Abbas! Ya o Abbas, duymuyor musun? Aa! Velam sen misin? Niye bağırıp duruyorsun ya? İhtiyar hayatına beş çay yap, acele olsun, ben götüreceğim. Aa olmaz velam, ben getiririm. Geçen sefer beş bardağı mı kırdığını unutma. 5 bardak değil, dört bardak kırılmıştı. Biri sağlam kalmıştı. Ona sağlam gel. Çatlak derler Veli Ağam <gülüyor> ee, Şimdi çayları bana vermeyecek misin? Kusura bakma velam Sağ köyü teslim ettik ama Bardakları edemem Sen plastik bardak taşı <gülüyor> ama, ama kalbimi kırıyorsun Olsun Bardaklar kırılacağına kalbin kırılsın Daha ucuza gelir <gülüyor> Peki öyle olsun bakalım Çayları çabuk getir Milletin bardağı kıymetli yahu. Kendi getirsin Bana dert değil Hani Vali Çayları getirmedin mi Abbas ben getiririm dedi Sen zahmet etme bela ağam Yorulma dedi Ben koskoca heyet üyesine çay taşıtmam dedi Aferin Abbas ya, Aferin be Evet nerede kalmıştık Ha tamam Hepimiz şimdiden seçim hazırlıklarına başlamalıyız Ama muhtar ağam, bizim köyün senden başka adayı olmaz ki Aa. Bu seçim muhtar seçimine benzemez. İşin içine parti mürtü girdi mi bir sürü aday çıkar. Peki hala, hangi partiden aday olacağız? Bizim için önemli değil. Biz kütükten adaylığımızı koysak bile kazanırız. Ama yine de kendimize bir program çizmeliyiz. Seçimi kazanırsak neler yapacağımızı halka anlatmalıyız. Peki ne yapacağız? Hmm, belediyenin en önemli işi temizliktir. Önce temizlikten başlayacağız. O biraz zor muhtar oğlum. Bu koyun nesini temizleyeceğim? Peki bizim koyun geçim kaynağı nedir? Hayvancılığı. Ha. İşte temizliğin birinci şartı bu hayvanları ortadan kaldırmaktır. E de hayvanlar gidese insanlar ne işe yarar ki? Ha, o halde hayvancılıktan başka geçim yolları aramalıyız Siz. Hiç büyük şehirlerin orta yerinde hayvancılıkla geçineni gördünüz mü? Ben gördüm. Aa. Bir sirkte insandan çok hayvan vardı. Ha. Maymunların kafesini açık bırakmışlar. Sen de oradan kaçtın der mi? <gülüyor> üye, ikinci hakaret oldu bu. Ha. Sen işi ciddiye almıyorsun ki. Burası şehir olduktan sonra hayvanlar yolun ortasından kervan gibi giderlerse yakışık alır mı? Tabii olmaz almaz muhterem mi? Eee ee, peki biz eşeğe bünüp evimize gidemeyecek mıyız yani? Eşekler için tercihli yol yaparız. Eee inekler için de yaparız. Olmaz olmaz. Halkı bunlarla oyalayamazsınız. Belki ileride işe yarar ama... Şimdi evvela halka neler yapabileceğimizi anlatmalıyız Canım biz ne edebiliriz ki muhtarım Çatlasak da batlasak da yaptığımız iş ortada <gülüyor> Bak şimdi biz sadece yapabileceklerimizi söylersek millet elbette bize oy vermez Onun için biz yapamayacaklarımızı da yapacakmış gibi söylemeliyiz Hı? Düşünün bakalım ...bizim yapamayacağımız neler var? Bugüne kadar çok uğraştık ama başlık parasını kaldıramadı. Ölen o kalkmaz, kalkmaz. Yalan söylemeyelim. Arkadaşlar bakın şöyle diyelim. Muhterem hemşeriler... ...şu karşıda gördüğünüz dağları düzleyip... ...tarım sahaları açacağız. Vah vah vah vah vah. Bu şimdi yalan olmadı mı yani? Canım buna kim inanır muhterem? Ya, ya, kırk kere dedim mi herkes inanır. Havalimanı da yapalım mı muhterem mi? Bak... Gardınız <gülüyor> mü? Millet inanmaya başladı bile Aferin beni Peki O bizim hani bir kuru çay vardı Onu kazarsak ne olur mi emmi? Ha? Su çıkacağını umuyorsan Çıkmaz diyorum Peki biraz daha kazsak tahiren mi? Eh, bilmem ki Peki peki Biraz daha kazsak? Eh her su çıkar ha. O zaman biraz daha gazalım tahiren bir. Biraz daha. Dur muhtaremme bizi suya bojacazsın. Ya ya gördünüz mü? Biraz daha kazdık mı? Deniz buraya geldi demektir arkadaşlar. E ya. peki şimdiye kadar niye kazmadık o, o zaman? E, ilk defa politikaya atılıyoruz tahirenme. Kısmet bugüneymiş. He, e, daha sonra. Sonrası kendi gelir yaşar. Liman yapacağız demeye lüzum var mı? Denizi gören millet <gülüyor> limanın yapılacağını kendisi anlar. <gülüyor> yani bak sana bir şey diyeyim mi buna ancak ahırsızlar inanır <gülüyor> Muhtar. İyi ya iyi ya. Demek ki önce insanların aklını alacaksın gerisi kolay. Ya bu Abbas'ın çayları da nerede kaldı be? Of! Oh! Muhtar emmi çaylar geldi İti an değneği hazırla ha, Duymadım veli ağam. bir şey mi dedin? Yok canım içeriye yavaş gir dedim İnsanlar önce kapıyı vurur sonra girerler ha, Kapıyı vuracaktım emmet tabancam yanımda yoktu <gülüyor> <gülüyor> Aman ne espiri ne espri Burada memleket meseleleri konuşuyor birazcık ciddi ol lütfen Oho, Memleket meseleleri bizim kahvede her gün konuşuluyor Hangi memleket meseleleri konuşuluyor Abbas oğlum? Gün akşam hmm. Hasan emmi sigara paketinin arkasına bir hükümet kurdu ki görme. Oh. Başbakan kendisi. Dışişleri Bakanı Çakal Tevfik. İçişleri Bakanı Kılıbık Reşit. Ulaştırma Bakanı Şefer Necati. Tekel Bakanı Sarhoş İlyas. Milli Eğitim Bakanı Filozof Kamil. Milli Savunma Bakanı Taş Kafa Yusuf. Ne kabine be. <gülüyor> sen kabineye giremedin mi Abbas? Yok. <gülüyor> Beni sonradan devlet bakanı yapacak. Tamam Abbas tamam. Hadi sen kahveyi boş bırakma. Kızma muhtar emmi gidiyorum. Baksana muhtar oğlum. ...bu politikayı atırmakla iyi mi ediyoruz acaba? Neden Tahir mi? Bir şey mi oldu? Vallahi bilmem. Sen de, Yaşar da, Recep de... ...hatta kendimde de bir tuhaflık sezmeye başladım. Ben de bir şey sezmedin mi Tahir mi? Ulan Veli, sendeki tuhaflık zaten doğuştan oğlum. Neredeyse biz de sana yaklaştık gibi geliyor bana. <gülüyor> tübe tübe, bugün herkes benimle uğraşıyor. Hele gemiler yanaşsın Süleyman'a. O zaman kim kimle dalga geçiyor size gösteririm Aferin veli ha, Denizin suyuyla ovalarımızı dağlarımı susularız vallahi. Şimdi olmadı veli yapma Denizin suyu tuzlu olur oğlum Sen olduktan sonra muhterem mi? katar yine tuzunu alırsın Gördün mü muhterem? Şey uçmaz müritleri uçurur demişler Uçmayı bırak bir yana yaşaram Yüzmeyi öğren Deniz geliyor deniz Haa, ah, la şu koyun yoluna taş döşetilir Olmaz, eşeklerimizin nalları aşınır Hemi de yağmur yağdığı zaman daş suyu çekmez Her tarafı sel alır Doğru Öyle ne alır? Bu memlekete topu topu yılda yirmi teneke yağmur yağar Hepsi sel olsa ne olur? Ne olur ne olmaz Baharsın bir gün gelir çok yağar Ben halkımı tehlikeye atamam Bak acaba sen politikacı olmuşsun bile. Hem de uzak görüşlülerden. <gülüyor> i̇yi, biz iyi diyoruz da muhtar oğlum. Acaba millet ne diyecek bu işe? Sen bu köyü belediyelik yapacağım diye köylüye bir şey danışmadın ki. Eğer danışsaydık ne faydası olurdu? Ha, her kafadan bir ses çıkardı. Şimdi mesele buraya kadar gelmişken zaten geri dönmek olmaz. Siz evvele yakınlarınızdan başlayın politikaya. Sonra kahvede, manavda, bakkalda, berberde kendinizi göstermeye çalışın. Yeni iş sahaları açılacak deyin. Ama muhterem mi? Köylü zaten işin çokluğundan yakınıyor. Onlar işin çokluğundan değil. Paranın azlığından yakınıyorlar. Onlara çok para kazanacaklarını anlatın. Köylüyü köylülükten kurtarıp memur yapacağız. Artık millet sokaklarda kısa kollu gömleklerle boyunlarında da kravatlarla dolaşacak Bu kısa evet. kollu gömlek pek hoşuma gider Aa, Sonra arkadaşlar köyümüze doktor gelecek Vasıta gelecek <gülüyor> Analarımız artık bizi tarlalarda doğurmayacak Ama muhtaram mı biz zaten doğduk Oğlum Ali işi karıştırma eh. Fazla konuşmaya da lüzum yok Lafı burada keselim Atalarımız ne demişler çok lafta yalan vardır. Biraz daha konuş muhterem mi? Yalanlar yani bitti. <gülüyor> Belki bundan sonra bir iki doğru söz söylersin ha? Ülenmeli, olanmeli. Sen olmasan bu politikada çekilmeyecek ha. <gülüyor> Çok çalış bakalım. <gülüyor> en cümen üyesi olmak kolay değil... <gülüyor> Lafın iyisini de işitirsin, kötüsünü de. <gülüyor> i̇yisini kabul et, kötüsünü sahibine iade. Et. <gülüyor> Vallahi muhterem mi şimdi millet öyle laf söylüyor ki iade kabul etmez. Üzülme Veli senin iki kulağın da deliktir. Birinden girer öbüründen çıkar. Desene bizim Veli politikaya doğuştan yatkın. Anası politikacı doğurmuş. En iyisi Veli bizim maskotumuz olsun. Hadi bakalım Veli çaldır davulları. Hmm, belediyemizi bütün dünyaya ilan edelim. Olur muhterem mi? Ama sadece davullu olmaz. Bu ikisini de yanıma zurnacı olarak ver. ile sen sende oynarsınız gayri. Aferin lan Veli. Hepimize bir iş buldun. İşte politikacı dediğin böyle olacak. Çalın davulları gari. Çalın. Hadi. Arkadaşlar, nihayet ziyaretçiler, tebrikçiler gittiler, gittiler ama biz de bittik. Biz yine eski muhtar vekdiyar hayatı baş başa kaldık. Belediye reisi olmak keyifli bir işmiş ya. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Vallahi reis bey oğlum, şimdi reisliğin başındasın. Her şey keyifli korunur Hele halkın dertleri birer birer önüne gelsin. Gör o zaman bakalım Hem sen seçimden önce millete Şunu yapacağım bunu yapacağım diye söz verdin Onlar ne olacak Senin iki gözünde görür mü Tahir mi? E, elbette görür Allah aşkına Olmaz olmaz Sadece biri görecek Peki iki kulağın da duyuyor mu Tahiren mi? Elbette duyuyor reis bey Olmaz mu? olmaz sadece biri duyacak Ne o reis bey organ nakli mi yapıyorsun Halkın şikayetlerine karşı bir gözün kör, bir kulağın sağır olacak. Her şeyi görür ve duyarsan cevap vermek zor olur. Ana, ha. bunu daha evvel niye söylemedik? Bizim Reşat Ağa'nın hem iki gözü kördür, hem iki kulağı sağır. <gülüyor> Tam reis olacak adam. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar seçimden önce söylediklerime gelince, onları herkes unutmuştur bile. Hem o söylediklermin imkansız olduğunu bilmeyecek kadar deli mi bu köylü? <gülüyor> Benimle beraber konu eğlendirdiler geçtiler. <gülüyor> bu millet her şeyi hoş görür muhtaren mi? Doğru Aa, söyledin reis bey. Hem köylü senden iyi mi seçecek digi reis bey. Ah quota da pek yakıştı muhterem Ne muhtaren misi lan <gülüyor> Reis Bey diyeceğim. Ee, Reis Bey. E, Reis Bey olsan da sen yine bizim muhtar ammemisin, muhtarem mi? Dilini Reis Bey'e alıştır veri oğlum. Hem sonra sen de artık hoş koca encümen ağazı Alışır, ya. alışır bu köylü daha nelere alışır. Ha, vilayetten söz aldım. Koyun ortasından geçen yolu Asfalt yapacak Ana o çamurun üstüne asfalt tutar mı reis bey Tutar elbet tutar Vilayette söylediler Aklımda kaldığına göre O yola bilmem ne kadar ton asfalt gidecekmiş He aklında iyi kalmış Reisler mi Asfaltın altına Taş döşediler mi O zaman sağlam olur yani. Ne kadar sağlam estelerdi? İnek sürüleri üzerinde gele gide Sonunda asfaltı çamura gömerler Neyini yaşar Bundan sonra ana yoldan inek geçirmek yok. Ama inekler nereden gelip gidecek? Arka yollardan dolaşırlar. İnek asfalta gezer mi lan yaşar? Hindistan mı burası? Evet. Hindistan'da ne var muhterem mi? Ay şey yine şaşırdım reisem mi? Yaşara ana sor. Ay yaşaram ne? Hindistan'da inekler kutsaldır. Onlara insanlardan fazla değer verirler. Onun için de asfaltta gezebilirler. Deme yahu. Bizim inek de bu asfaltta gezebilir öyleyse. Neden? E nedeni var mı? Evdekiler bizim ineğe benden çok değer verirleri yaşar. <gülüyor> <gülüyor> ya <ne>? Lan Veli. <gülüyor> Sizinkiler, senin ahfadın Hindistan'dan mı gelmişler yoksa? <gülüyor> Hepsi zeka bakımından Veli'ye benziyorsa iyi, normaldir. <gülüyor> e sen mi? Ha. Bak. Recep senin encümen üyenə hakaret ediyor. Şaka ediyor ve ne oğlum şaka. Ee, siz görseniz benim ufak oğlanlar bir zeka var, bir zeka var. Vallahi hepimizi susturur. Şimdi hep beraber kalkıp denetime gidelim arkadaşlar. Ben gelemem reis mi? Öyle vakti köyde olmam lazım. İyi ya belli biz de köydeyiz zaten. Ee, bu gideceğimiz denetim neresi ki? İsmini daha önce hiç duymadı <gülüyor> Evladım, denetim demek esnafı kontrol etmek demektir. Yani bakacağız biz. Kim ne yapıyor, ne ediyor. Kurallara kim uyuyor, kim uymuyor. Aa, ha. E, ha. E, şey desene, e, o iyi işte. Hah, hadi yürüyün bakalım. Hem halkın tebriklerine karşılık vermiş oluruz. Hadi bakalım. karşılık olacak ha. Fırından başlam reis bey. Heh. Zaten denetim dedim mi ilk akla ekmek gelir. Sonra da zeytinle peynir gelir. vallahi benim de karnım acıktı veli oğul. Acele <gülüyor> etmeyin acele etmeyin. Denetimlerde öteberinin tadına bakarken karnınız da doyar. He vallahi günde üç öğün denetim yapsak iyi olur. Heh. İşte fırına geldi. He. Geçin bakalım. Fırıncı nerede? Yok mu? ey Fırıncu! Fırıncu! Niye fırıncı diye bağırıyorsun reis mi? Durmuş ay hepimiz tanıyor. Denetimler sırasında esnafla lauballik yok. Ha. Resmi olacaksın. Resmi ha. olmak lazım değil mi? Lauballik yok. İşte fırıncı geldi. Oo hoş geldiniz. Buyurun oturun ağalar. Yok vazife sırasında oturulmaz. Hayrola ne vazifesi? Senin fırını şeye geldi, Şeyet ne, neydi o? Denetim. Ne? Denetim mi? <gülüyor> ne denetimi? Fırınınız e, sağlıklı mı, ekmeğin randımanlı mı? Yok canım, nerede? İyi kötü bir şeyler yapıyoruz işte. Ne demek iyi kötü? Hı? Kötü olursa fırını kapatırız. Hay Allah razı olsun. Ne? Geçen sene muhtarın zoruyla açmıştım zaten. O ne? E, belediyelik bana yaradı desene Ulan veli oğlum öyle sert konuşma Esnafı üzmek bize yakışmaz e, hmm. Üzülmedi ki Sevindi reis e, Sen ekmekleri dert bakalım Eksik kramacı var mı Dertayım Bir kilo olarak diye mi Pek tatlıyorum Şu ağırlık bu Abo. E, Bu ağır geldi Bakayım buna Bu da ağır Aaa ana bu ondan da ağır. Neden ekmekleri ağır yapıyorsunuz fırıncı usta? Ne bileyim ben? Göz kararı yaptığım için eksik olmasın diyorum işte. Valla baksana Durmucu oğlum. Sen bunları hamurken niye dartmıyorsun ha? Tahir mi? birazcık resmi ol. Fırıncıya oğlum deme. Yo ne oluyor size be? Kafamı kızdınmaya başladınız ha? Tamam hadi çıkın dışarı çıkın aa, çıkın. Fırın kapandı. Oh. Olma ol, ol, olma. ...fırını kapatamazsın Durmuş Usta... <gülüyor> ...bu fırın... kamu yararına çalışıyor... ...fırını ancak belediye kapatır... ...tamam siz kapattınız işte... ...Allah razı olsun... Ya. ...hadi gidiyoruz... Aa, ...şurada üç baş ekmeği fakir fukaraya dağıttın mı tamamdır... ...biz kapatmadık canım... ...denetimde bir kusur görmedik ki... ...öyle değil mi arkadaşlar... ...öyle, öyle, öyle, öyle, öyle. oğlum ekmek ağır geliyor dedi ya... ...canım biraz ağır olmakla fırın kapanır mı... Kenarından keser alırız normal olur ha. zaten karnım acıkmıştık ya bu ekmek ağır olunca ceza verilir diye bir kanun mu var Bilmem var mı olunun reis bey ya. durmuş ağmuzda teşekkür etmemiz lazım Teş <gülüyor> <gülüyor> karıştırma recep ceza cezadır ...hadi fırını mühürleyin tamam... ...durmuş ağam kusura bakma... ...biz şöyle bir ziyarete gelmiştik... ...hepsi bu... <gülüyor> ...niyetimiz ekme biraz zam yapmaktı... <gülüyor> ...yaparız değil mi arkadaşlar... ...he yaparız... <gülüyor> yaparız. ...e hey, zam mı yahu... Ha. ...zam yaparsanız kapatırım... ...aa bu fırına kapamayı kafasına takmış... ...durmuş usta... ...biz buraya hiç gelmemiş olalım şimdi... <gülüyor> ...yavaş yavaş... ...yandaki bakkala geçelim... Hadi sana hayırlı işler. Ama bu denetimin bana hiçbir faydası olmadı ki. Gel Veli oğlum Heh. ekmeğin kenarından biraz vereyim bari. Sağol durmuş dönüşte uğrar alırım. Hadi hayırlı işler hayırlı işler. Buyurun buyurun önden siz geçin reis bey. Sağ olasın. Buyurun. Evet, buyurun gel. <Gülüyor> Çocuklar, esnafa karşı biraz kibar ve anlayışlı olun. Unutmayın ki şehrimizde her esnaftan ancak birer tane var. O da kapandı mı, e, mahvoluruz. Ha, Biz ya. niye denetime çıktık o halde? Ne bileyim, ben çıktık işte. Belediyede denetim yok demesinler diye. Başkaları bir şey demesin diye iş yapılır mı yahu? bakalım, susun bakalım. Bakkala geldi. sert davranmayın. Öyle oğlum, geç bakalım. Geçelim bakalım. Selamun aleyküm Bekir ağam. Hayırlı işler. Ha ah, aleyküm selam. Buyurun Ali Bey. Hoş geldiniz. Reis Bey, hoş geldiniz beyler. Aman Bekira, bırak şu bey lafını şimdi. Resmiyeti fırında bıraktık. Ne demek veli Bey? Boynumuz gıldan önce. Yine işler ters gidiyor reis mi? Bekira sizi şöyle bir ziyaret edelim dedik. <gülüyor> Aman ha ama ziyaretinizin sebebini biliyor musun? <gülüyor> Neyse bu biliyormuş. Ee, i̇yi öylese şurada biraz oturalım bakalım. Biz de oturalım bari Recep. He. Ee, siz şöyle kasanın başına geçin reis Bey. Aha ben şimdi faturaları getiririm. Ne faturası Bekir abi? Bugün seninle konuşmaya geldik. Ha konuşalım da vallahi iş bildiğiniz gibi değil ha. O beyninin kurtlu olduğundan haberim yoktu Meğer aldığım zaman kurtluymuş Hayırdır mı kurtluymuş Aman ne önemi var Bekir ağam. Değil reis bey Elbette canım elbette Peynirde bir iki kurt var diye Dünya yıkılacak değil ya He. Bazı peynirler kurtlu olur zaten He, He. He. Kurtlu isteyen kurtlu alır ha. Kurtsuz isteyen kurtsuz alır Değil mi olur. canım şimdi insanlar kurt olmuş He. Peynirden kurt çıkmış Çok mu yani ha. Ha. Demek kurtlu peynir gelmedin. gelmedi mi? Yok canım He. ne peyniri ne kurdu <gülüyor> Şöyle bir ziyaret edelim dedik He. Ziyaret mi etiket etiketleri soruyor Hı, Yok be giram etiket dediğim Kağıt parçası Rüzgar esti mi uçar gider Aa, Uçar mı E uçar tabi ya Bu dükkanda her şey normal Etraf tertemiz Valla o örümcekleri Aha dün demiştim Bugün yine yuva kurmuşlar e, Tabi kuracaklar evladım Yuva kurmak hayırlı işte Aa, ha, Hem evet. örümceklerin insanlara Faydası var Sinekleri yakalarlar Doğru ya. bu, bu sinekleri diyorsanız ha Şekerin üstü açık kalmış da e canım e canım müsabet olmuş Sineklerin de rızkı vardır Onlar beslenmese örünecekler ne yer ha, Her şey birbirine bağlı ya ya. Ha, Bunlara kızmadınız mı Yok canım Neden kızalım ki Yeter ki eksik tartma. Del mi arkadaşlar? Öyle öyle, <gülüyor> öyle, <gülüyor> havuz, havuz, havuz, <gülüyor> öyle öyle Anladın, sözü teraziye getireceksiniz. Birkaç yıldan beri damgasız damgalatmak için götürmeye fırsat olmadı be. Oh. Damga mı? Oh. Tamam. Bir damganın önemi var ki Bekira. Oh. Biz bir damga vururs olur biter. Değildir reis. öyle tabii öyle tabii. Hadi biz Bekira'yı fazla meşgul etmeyelim. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Abi hani, hanım belediyelerde mi? ...tuhaf oldu yoksa ben rüyamı görüyorum ha. Sen işine bak Bekir ha. Hadi hayırlı işler. E, e, şimdi e, reis bey... Aha, e, ...bana ceza yazmayacak mısınız? Hiç olmazsa belediyeye bir katkımız olurdu he. Ne fedakarlık Bekir ha. İşte bu sözlerin yeter. Ağlatma beni. Şimdi ağlayacağım. Hadi arkadaşlar... ...yürüyün gidelim. Güle güle reis bey... Aha. Bir daha ceza yazmaya beklerim. İnşallah, İnşallah geliriz. Hadi Tahiren Bey, sen önden geç. Sağ ol, sağ. Ol. sağ ol. Tarafa gideceğiz. Eve gidelim bari. Aa, kasabı da ziyarete gidelim. O bizi tebriye geldi. He, öyleyse gidelim. Ayıb olmaz. <gülüyor> Gider ayıp olur gitmez şehmi. Ayvaz kasap dükkanda mı acaba? Of ama burada kadar çok sinek var. sinekten bol ne olur? Kasap arka tarafta herhal. Seslen bakalım veli. Gelmeyin peki. Ayvazem mi? Ayvazem mi? Geliyorum, geliyorum. Siz misiniz? Hoş geldiniz. Buyurun şöyle oturun. Nasılsınız reis bey? Sağ ol Ayvazem, sağ ol. Eh. Sizleri sormalı. He eh. eh işte. Siz nasılsınız arkadaşlar? Sağ, bey. Bey. Bey. Bey. sağ ol. Sağ ol. Ee, bak yani şey, ya, işiniz varsa alık koymayaydık hayvanı sen mi? Yok canım yok canım. Köylüler biz ama getirmişler de kesmek için arkaya bağladım Aa, Nasıl <gülüyor> bari? Ya. Semiz mi? Yok canım. Daha daha ayağı kırılmış da başka ne işe yarar? Aa, hayvanı kesmeden önce sağlığa kontrolü yaptırmıyor musun Ayvazen mi? He, eh, eskiden yaptırıyordum ama Şimdi tansiyonum normale döndü Çarpındı da kesildi Beş altı aydan beri kontrole gitmiyorum Ben danayı soruyor, hayvas mi? Bana mı? <gülüyor> Veteriner henüz gelmedi ama Bundan sonra hayvanlar kesilmeden önce Sağlık kontrolünden geçecek <gülüyor> <gülüyor> Ne lüzumu var reis bey Zaten hayvan kesilince ölecek O başka hayvasa O başka olur mu reis bey? Biz yaşayanlara sağlık kontrolü yaptırmıyoruz Ölecek olanla ne diye uğraşalım Ama Belki hayvan sağlıklı değildir ama, ama reis bey Sağlıklı hayvanı neden keselim ki Kesmek için bir sebep olmadıktan sonra köylü hayvanı neye kasaba versin? Ama ayvazen mi? Belki hayvanda bulaşıcı hastalık neyin vardır? Belki öldükten sonra kesilmiştir. Bazı yerlerde at eti, eşek eti bile kesip satıyorlarmış. Belki de besberesiz kesilmiştir. Ulan ağlar bırak yavur memleketimi. İcabı neyse elbette öyle yaparız. Ben kendim yemediğim eti müşteriye satar mıyım hiç? Hem Allah'tan korkmayan neden mi korkar? İş inada bindikten sonra sen kapıya 40 tane adam koysan ben yine de sana eşek eti yediririm. Ana yedirir vallahi. Sen hiç eşek eti kestim ay azami. <gülüyor> vallahi kesmedim veli oğlum. Ama söz veriyorum. Bir gün kesecek olursam ilk önce senden başlarım Aa, Ayvaz mi bana üstü kapalı eşek dedi <gülüyor> e Kapalı değildi vel. hepimiz anladık e, Ayvaz emmi eşek kesti mi diye sorulu mu? Canım Veli oğlumla biz böyle şakalaşırız o gücenmez He, Gücenmem tabi canım Ayvaz mi herkese kesilecek hayvan gözüyle bakar Hemen buradan gidelim veli oğlum. Seni kaybetmek istemeyiz arkadaşlar. Ayvası kasap şehirden yeni geldi ama. <gülüyor> bir geldi, bir geldi. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Hadi. Hadi. Aman reis bey. Veli oğlumu fazla gücendirmeyelim. Biraz hakkı da var. Dikkat ederseniz son yıllarda eşek sayısı bir hayli azaldı. Ya. Bak bu iyi dedin Ayvaza. Evet. Evvelce gurda bayırda uyuz eşekler dolaşırdı Şimdi bir acık yok <gülüyor> Neyse neyse Şimdi işi fazla karıştırmayalım da Yavaş yavaş gidelim Milleti şüpheye düşürmeyelim ee, Reis bey Hı. Hani biz senin domuz çiftliği kuracağını duymuştuk da ha, O zaman gavurlara yedireceğiz demişlerdi Şimdi gavurla Müslüman birbirine karıştı Domuzla da karışır Deme lazım yavrun yiyece bana mı dert oldu Garga yiyece pisliği Nerede olsa bulur Doğru söyledin reis bey Zaten biz bir müslümanın Domuz besleyeceğine inanmamıştık Neyse neyse Bırakalım şu domuzları da Biz yavaş yavaş gidelim Yine A beklerim ağalar Bunu saymayın İnşallah, i̇nşallah hayvaz emmi Recep ağam buyur. Siz buyurun Tahir emmi Arkadaşlar şöyle gidelim de Abbas'ın kahvesinde birer yorgunluk çayı içelim Tamam onu da denetleyelim Şş, Denetleyelim ama unutma Köyde bir tek kahve var onu da kapatmaya kalkma Ah onu kapatma bunu kapatma Biz en iyisi belediyeyi kapatalım bari <gülüyor> Yüksek sesle konuşma <gülüyor> Bak kahvede muhalefetten iki kişi oturuyor <gülüyor> Selamun aleyküm ağalar Selamun aleyküm dedik ağalar Duyduk <gülüyor> ne olacak e, Selama karşılık yok mu? Biz muhalefetteniz Reis Bey. Tamam anladık canım. Ama insan Allah'ın selamını alır. Olmaz. He. Selamını alırsak icraatını onaylamış oluruz. Öyle mi olur lan meleği? bilmem. İlk defa muhalefet görüyorum. Hadi şöyle oturalım bakalım. Bir çayımızı içinde bu meseleyi konuşalım. İçmez Onaylamış oluruz. Allah Allah. Herhalem Çayları siz ısmarlayın da biz muhalefeti onaylamış olalım Aa. bari ha? Ha, Olur mu Hümet? Bilmem olsun bari <gülüyor> Abbas oğlum bize iki muhalefet çay getir <gülüyor> <gülüyor> Şu masayı da sil bakalım Önce temizlik <gülüyor> Dur Abbas silme <gülüyor> Neden Veli abi? Bizim masa senin bezden daha temiz Bezi değiştir yoksa kahveyi kapatırız Benim ne kabaçın var abi? Bez masaları silmekten kirlendi. Öğren mi? Ben He. de fabrikadan böyle karacıktı zannettim. He. Hadi şimdi git çayımızı getir. Ama önce ellerini yıka ha. Tamam, tamam. Ee, nasılsınız bakalım muhalefet arkadaşlar? Hiçbir şey söylemeyiz. Ama yaptığınız ağlar. Neden söylemiyorsunuz ki? E Götünüzse kusul uymaz. İyi isdik e, muhalefete yakışmaz. Reis be oğlum. Bu politika bize hayır getirmez demiştim amma. Evet çaylarınızı buyurun ağalarım. Çaylar nasıl bakalım Abbas? Ver <gülüyor> <He, gülüyor> <ben> bakayım ver. <ben. gülüyor> Reis mi? çek bir yudum bak. Muhalefetin çayları da bizimkine benziyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Çayı da suyu da şekeri de. Hepsi bizim topraklarımızın mahsulü e Politikayı böyle yanlış anlayıp da Bu ayrılık gayrılık niye canım aa? İyi söyledin Tahir emni tamam, Bizim gayemiz insanlara hizmet olmalı Siz bizim ne selamımızı alıyorsunuz Ne de çayımızı içiyorsunuz Eczah e e söylüyorsunuz de e yani... Doğru canım Biz çocukluk arkadaşı değil miyiz he? Hadi siz çay paralarını verin biz de selamınızı alalım. Ha, bak işte şimdi oldu. Oldu ya. Yine muhalefet çay parasını bize yükledi. Reis Bey, kesinlikle dizamız daha olacak. Şu Süleymaniye'ye benzesin diye depeyi yani yaptırdığın caminin yolunda daş taşıhi versene. Elbette, elbette olur. <gülüyor> i̇şte o cami hepimizin. Ama Önce kalbinizle cami arasında bir yol yapın. Yoksa ben caminin yolunu gümüşle kaplasam hiçbir fayda vermez. Çok doğru söyledin reis bey. Ee, muhalefet ilk defa bizi destekledi. Ha işte bundan sonra daha çok destekler. Eh bu seferki çaylarda beğendim. <gülüyor> Abbas çayları tazili. Ama bardaklar biraz kirliydi Veli ağabey onun kiri Dışında dışında İçi temizdir merak etme Oo, İçi de temiz da. olsun Dışı da <gülüyor> İçi başka dışı başka olanlardan Çok çektik <gülüyor> <sandışı>. Bravo Veli <gülüyor> Bravo, <velim>. <gülüyor> Bravo <gülüyor> ne güzel söyledin Alkışlayın şunu Bravo <gülüyor> Bravo Veli <gülüyor>